واحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا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 Allahümme salli ala Rasulina Muhammedin, hatta la tabqa salat. Allahümme barik ala Rasulina Muhammedin, hatta la tabqa baraka. Allahümme arham Rasulina Muhammedin, hatta la tabqa rıhma. Allahümme sellem ala Rasulina Muhammedin, hatta la yabqa sâlam.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 اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında. Bu hafta gençlerle söyleşimizde sevgi konusunu ele almaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle'nin biz insanlarda yarattığı, Önemli bir meziyet, kişinin arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya ilişkilendiği, bağlandığı ve dolayısıyla ayrılmasının belli bir sıkıntı, belli bir travmaya yol açtığı, eksikliğinin özleme, hasrete dönüştüğü, önemli bir meziyet, önemli bir ilişki biçimi, önemli bir haslet, kişinin Allah Azze ve Celle'nin O'nda var ettiği kalbinin bir işlevi, O'nun bir fonksiyonu. Dolayısıyla doğuştan beri bildiğimiz ve sevilirken de, severken de tadını hissettiğimiz Allah Azze ve Celle'nin biz insanlarda var ettiği bir imkan bu dolayısıyla her imkanda olduğu gibi bu imkanda aslında dünya hayatı içerisinde önemli bir parametre ve diğer tüm parametrelerde olduğu gibi bu da aslında bir sınav aracı. Dolayısıyla sevgi dediğimiz tırnak içerisindeki özelliğimizden yana da hayatımız boyunca aslında sınanmaktayız. Sevgi İnsanın önemli bir değeri olduğu için Allah Azze ve Celle ile de bu hususu, bu ilişki biçimini yaşayabiliyoruz. Hatta diyebiliriz ki kulun bu yaşadığı sevgi dediğimiz bu değer o kadar kıymetli ve o kadar önemli ki Allah Azze ve Celle bunun kendisiyle olan işleyişini her şeyden daha şiddetli, her şeye karşı yaşandığından çok daha öte, öncelikli ve üstün bir biçimde mü'minler tarafından yaşandığını ifade etmiş. Cenab-ı Hak diyor ki, insanlardan öyleleri var ki اتخذونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اندادن. İnsanlardan öyleleri var ki Bunlar endat ediniyorlar, endat dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın alternatifinde sevilen şeyler. Cenab-ı Hakk'a karşıt, Cenab-ı Hakk'a rakip olarak sevilen şeyler, yani Allah'tan gayrı müstakil olarak sevilen şeyler. Bunlar öyle severlermiş ki o endatları her şeyden olabilir, eşya olabilir, mal olabilir, Mülk olabilir, makam olabilir, itibar olabilir, nesnel varlık olabildiği gibi, hükmi varlıklar da olabilir, şan, şöhret gibi. Anne, baba olabilir, evlat olabilir, arkadaş olabilir, yoldaş olabilir, herhangi bir şey olabilir. Endeden bu endatları insanlar edinip onları öyle bir sevmeye başlıyorlar ki, يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Allah'ın sevgisi gibi, Allah'ın sever gibi seviyorlar. Allah Azze ve Celle kendisinin sevgisinin gibisi tırnak içerisinde ile bir şeylerin sevilmesini Kur'an'da yermiş. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Yerdiğine göre anlaşılan şu hiçbir şey Allah sever gibi sevilemez. Allah'ı kulların, insanların sevmesi mutlak bir öncelikte, üstünlükte hiçbir şey ile karşılaştırılabilir olmamalı. Allah mutlak manada kulun nazarında, kulun gözünde en üstün, en şiddetli sevgi ile sevilen, dolayısıyla da her bakımdan öncelenen olmalı ki çünkü Cenab-ı Hak ayetin devamında müminlerin sevgisini bu kez konu edinirken, Walladīna amanu iman edenlerse böylece ayırdı. Deminki insanların endadı sevmesi den müminleri böyle ayırdı. Hani deseydi insanlardan da bazıları var Allah'ı çok severler diye, o zaman deminkiler arasında da müminlerin olabileceğini öngörebilirdik. Ama Cenab-ı Hak Endadı Allah'ı sever gibi sevenleri andıktan sonra iman edenlere gelince dedi. Dolayısıyla vasıf vallzina amanu iman edenlere gelince vallzina amanu iman edenlere gelince onlar esheddu hubban lillah. Onların Allah'a olan sevgileri çok daha şiddetlidir. Yani kafirlerin Endadı sevmeleri, eşyayı, malı sevmeleri, evlandı sevmeleri, makamı sevmeleri, şöhreti sevmeleri, insanların dünyadan varlıklara tutkuyla bağlılıklarındaki dozu, şiddeti, ayarı düşünün. Cenab-ı Hak iman edenlerin Allah'a olan sevgilerinin bundan çok daha şiddetli olduğunu söyledi. Bu bize bir sevgi karşılaştırması verdiği gibi sevginin din ve diyanette, dindarlıkta, Müslümanlıkta, dini bir çehrede nasıl imanın ve o e, dinin içerisinde yaşayışın tam ortasına oturduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bizler Allah'ın gönderdiği elçiye de aslında tabi olurken aynı saik ile yani aynı harekete geçiren unsur ile, öge ile yola çıktık. Bizi elçinin ardına düşüren, Allah'ın çağrısıyla ilişkilendiren, dolayısıyla da dine girmemize ulaşan şey de aslında Allah'a duyduğumuz sevgiydi. Bunu da Cenab-ı Hak'tan öğreniyoruz. Çünkü o elçisine dedirtti ki, kul deki in kuntum Allah'a siz Allah'ı seviyorsanız öncesinde Allah'ı sevip duruyordunuz bu sevgi vardıysa in kuntum Allah'a o zaman fattabiuni gelin bana tabi olun yuhibbukumullah Allah da sizi sevsin dolayısıyla bizim Cenab-ı Hakk'a yaşayacağımız sevginin Karşılığında Allah Azze ve Celle'nin de bizi sevmesi söz konusudur. Dolayısıyla bu karşılıklı bir sevgi olabilecektir. Allah'ın o insanları, müminleri sevdiği, onların da Allah'ı sevdikleri. Kur'an'da sevmek fiilinin ardışık peş peşe iki kez geçtiği bir ayette Cenab-ı Hak tam da bunu söyledi. Ya eyhellezina amanu ey iman edenler men yertadda minkum an dini sizden kim dininden ertidad eder uzaklaşır ayrılır vazgeçer dinini reddeder sıyrılır ise bilsin ki fe fesoufe yetillahu biqaum bilsin ki Allah öyle bir kavim getirir ki öyle bir topluluk çıkarır ki yuhibbuhum ve bu hu Allah onları sever onlar da Allah'ı severler yuhibbuhum ve yuhibbuna hu Allah onları sever onlar da Allah'ı severler dolayısıyla biz bu ayette Cenab-ı Hakk'ın o siz irtidad edecek olursanız, vazgeçip Cenab-ı Hakk'ın dininden ayrılacak olursanız sanmayın ki Cenab-ı Hak kendisini sevecek kullarından eksik kalır. Cenab-ı Hak seveceği kullar bulamaz. Hiç sizler giderseniz öylece Cenab-ı Hak yalnız tek başına kalır. Allah Azze ve Celle sizleri yarattığı gibi öyle başkaca varlıklar, öylece başkaca kimseler yaratır ki onlar... Allah Azze ve Celle'yi severler, Cenab-ı Hak da onları sever. يُحِبُّهُمْ <gülüyor> وَيُحِبُّونَهُ Biz sevmezsek Cenab-ı Hakk'ı bizden başka kimse sevmez gibi Allah Azze ve Celle'nin kendilerini yegane sevgilileri zanneden Yahudiler gibi olmayın. Çünkü onlar dediler ki نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَأَحِبَّاءُهُ Biz Allah'ın oğulları, ve Allah'ın sevgilileriyiz. Böylece kendilerini kullar içerisinde Allah'la arada bir kademeye yani insanlardan üstün Allah'a yakın ve bir miktar Allah'ın sevgisi ile bulaşık Cenab-ı Hakk'ın oğulları mesabesinde yakın adetmeye koyuldular. Bu özellik, bu imtiyaz ile... Cenab-ı Hakk'ın katında diğer kulların üzerine hükmedebilen, onları kullaştıran, köleleştiren bir ideolojiye, bir düşünce biçimine, bir batıl inanca yöneldiler. Halbuki Allah Azze ve Celle kullarından hangi tür kullarını sevdiğini, hangilerini sevmediğini oğulluk, kızlık gibi bir şey üzerinden tarif etmedi. Bunu zaten zatına, kendisine hiç yakıştırmadı. Subhanahu مَا كَانَ لَهُ مِنْ ولدن. Haşa! Cenab-ı Hakk'ın bir oğlu mu? Haşa! Böyle bir şey söz konusu değil. مَتَّخَذَ مِنْ صَاحِبَةً Allah ne bir eş, Allah açısından ne bir eş söz konusudur? وَلَا وَلَدًا Ne de bir çocuk söz konusudur. O göklerin, yerin, her şeyin yegâne yaratıcısıdır, varlığın yaratıcısı. Düşün bakalım onun çocuğu olur mu? O her şeyin var edenidir. Allah evlat edinecek olsa yarattıklarından mı edinecek? Kendisinden gayrı ilah olmayan Allah, ehed olan, bir olan Allah kendisi ikiye bölünecek. Evladı olacak yani haşa. Yahut yarattıklarından biri. E bu ikisi de olamayacağına göre muhal yarattıkları kulu in kull şeyin men fi semaواتِ والارضِ إلا آتِ الرحمانِ عَبْدَ قocularde kim varsa yerde kim varsa rahmanın ancak olsa olsa kulu olur. Çünkü o her şeyin yaratıcısı. Gördüğünüz gibi aklen burası kapalı. Cenab-ı Hakk'ın kullarından yani kendi cinsinden olmayan kullarından oğlu olamayacağına göre, kendisi de yegane ve tek olduğuna göre, eşi, şeriki benzeri olmadığına göre, o zaman Allah'ın kızları ve oğulları gibi bir ara sınıftan sevgilileri olmaz. O yüzden Cenab-ı Hak oğullarımı severim, kızlarımı severim. Yahudiler oğullarımdır, Hristiyanlar şunlarımdır, melekler kızlarımdır gibi bir bah şeyden bahsetmedi. Hepiniz Allah'ın kullarısınız. Hepiniz benim kulumsunuz. Allah sizleri halaqakum min nefsin vahide bir candan yarattı ve halaka minha zawjaha ve ondan eşini وَبَثَّ مِنْهُمَا ve bu ikisinden اِكِسِنْدَنْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَٰى Çok kadınlar ve erkekler yaydı. Dolayısıyla kullukum min adem. Hepiniz Adem'den ve Adem'u min tîn. Adem topraktandır. Bizler hepimiz Cenab-ı Hakk'ın omuz hizasında bir tarağın dişleri gibi kullarıyız. Peki Allah bizlerden sevdiklerini peki nasıl sever o zaman? Ne? Cenab-ı Hak dedi ki: Allah ve ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. İyi güzel davrananın Allah güzel davrananları sever. Allah iyi davrananları sever. İnnel muksitu ölçülü davrananın ölçüye uygun davrananın inna Allah yuhibbul muksitin. Allah ölçüye uygun davrananları sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Allah muttakileri zatından Cenab-ı Hakk'ın çekinen, onunla olan sevgi ilişkisine gölge düşmesinden çekinen, korkan, Allah'ı kızdırmaktan endişe eden, böylece onun emir ve yasaklarına titizlikle uymaya çalışan, muttaki kullarını sever. İnna Allaha yuhibbul muttaqin. Böyle Cenab-ı Hak kimleri sevdiğini anlattığı gibi kimleri sevmediğini de söyledi. İnna Allaha la yuhibbul zalimin. Allah zalim kullarını sevmez. İnna Allaha la yuhibbul mu'tedin. Allah haddi aşan O tilka hududullahi fala Bunlar Allah'ın hudutları, sınırlarıdır. Cenab-ı Hak burada dur dedi duracaksın. Durmaz aşarsan Allah böyle haddi aşan kullarını sevmez. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Aynı şekilde inna Allah la yuhibbul mustakbirin. Allah müstekbir, büyüklenen kullarını sevmez. İnna Allah la yuhibbu men kullu muhtalin fahur. Allah kendisini övüp duran, kendisini beğenip duran kimseleri sevmez. Bunlardan bazılarını Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de birden fazla tekrar etti. Mesela inna Allah la yuhibbu kullu muhtalin fahur. Bövürlenip duran, kendisini bir şey zannedip duran kulları kimseleri Allah azze ve celle sevmez. Müstekbirleri sevmez. İnna Allah la yuhibbu kullu khawanan atheem. Günahkar, hain, çokça hıyanet eden kimseleri sevmez. Vallahu la يُحِبُّ الْخَائِنِينَ Allah hain kimseleri de sevmez, zalimleri sevmez, fasıkları sevmez. Bunlara bakarsak bunlar etnik tarifler değil. Bunlar kişinin rengine, şemailine, boyuna, posuna, yakışıklılığına, mal varlığına, zenginliğine, fakirliğine, toplumdaki statüsüne dair şeyler de değil. Bunların hepsi kişinin davranışlarına dair şeyler, kişinin davranışlarını ifade eden şeyler. Şu halde Allah seviyorsa sevdiklerini tarif ettiği ifadelerde kulların davranışları var. Zenginlikleri, fakirlikleri, biçimleri, şekilleri, kıyafetleri, toplumdaki makamları, mevkileri şu ırktan yahut bu ırktan olmaları değil, şu halde Allah Azze ve Celle sevince işte böyle sev, sever dedirten ve bu ölçüyü hakikaten biz kullar açısından son derece anlaşılabilir kılan bir tarifle karşı karşıyayız. Dolayısıyla batıl dinleri düşünün, batıl dinin mensuplarında bunu bu denli nezih temiz insanın akretmesine Açık ve duyunca ne kadar doğru dedirten bir yaklaşım nerede var? Cenab-ı Hak elbette seviyor ve Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerine bakınız. Kendisine saygı duyan, kendisinin öğrettiği ölçülere riayet eden, akledip değerlendirdiği doğruları gözeten, ölçülü davranan, haddi aşmayan وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ fenbi ilehim ala sawa inallahu la yuhibbul haainin bir kavme cebrail hak dedi müşrikler bile olsa aradaki anlaşmaya dikkat et famastakamu lakum fastakimu lahum onlar anlaşmaya riayet ettikleri sürece siz de riayet edin niye çünkü innallahu yuhibbul muttaqin çünkü Allah muttakileri sever anlaşmaya riayet etmeyi cenab-ı hakkın emri sayan ve dolayısıyla buna saygılı davranan, anlaşmanın sorumluluklarını yerine getiren kimse. Geçen hafta vefayı konuştuk, anlaşmaya vefayı Allah Azze ve Celle bunu takva ölçüsüyle ilişkilendirdi ve dedi ki ben öyle kimseleri severim. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Allah muttakileri sever. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmaya olan vefanın gereği olarak Ebu Cendel'i geri çevirmesi Cenab-ı Hakk'ın katında anlaşmanın gereği Allah'ın emrinin sonucu ve sevgisine yol açan bir şey olarak. Cenab-ı Hak dedi ki, hıyanet edeceklerinden endişe ederseniz, o zaman hıyanete dair bulgular ortaya çıkarsa فَنْبِذْ اِلَيْهِمَ اَلٰى Siz de eş zamanlı olarak o anlaşmayı atın, karşı taraf attıysa. Allah hain kulları sevmez. Siz hıyanet eden olmayın ama onlar anlaşmayı atıyorlarsa siz de uyanık davranın. Dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle'nin sevdikleri ve sevmediklerini konuştuğumuz zaman bu gerçekten Allah Azze ve Celle olmalı. Rabbimiz bu kadar ölçüyü hassasiyetle korumayı özendirmeli. Allah Azze ve Celle bağışlayan kulları sever. Öfkesini kontrol eden kulları sever. Daha önceki yine konuşmalarımızda bir kere anlatmıştım, bir sultandan bahsederler. Çok özel hayatında itinalı, özenli, hassas, çok basit şeylere bile dikkat eden, dolayısıyla da özensizlikten hoşlanmayan ve yanlış giden, aksi giden, şeylerden şundan bundan sakarlıktan rahatsız olan birisi onun yakın hizmetinde bulunan, özel hizmetinde bulunan ve onun yıkanmasında hizmet eden kişi suları karıştırmış. Sıcak su, soğuk su derken bunu bununla karıştırdım. Bu ılık su derken o sım sıcak olandan sultan tam böyle sabunluyken başından aşağı dökmüş. Tabiri caizse haşlamış onu. Onu haşlayınca kendisini kurtarabilecek tek ifade olarak Allah Azze ve Celle'nin ayetini hatırlamış. O hamamın ortasında sedasıyla hamamı inletmiş, okumuş ayeti وَالْكَاذِم۪ينَ gayza, <الْغَيضَة> Gayzını, öfkesini yani yutanlar <النَّاس> Ve insanları bağışlayanlar. وَاللّٰهُ يُحِبُّ muhsinin. Allah böyle iyi davranan kulları sever. Bu ayeti okuyunca patlamak üzere olan, kıpkırmızı kesilmiş olan, patlamak üzere olan sultan birdenbire sönmüş, içine çekilmiş, gayzını yutmuş ve benim hakkımdan geldin demiş. Ben Allah'ın sevgisini umarak öfkemi yutur? Vallahu yuhibbu'l muhsinin. Hazreti Ebubekir radıyallahu an kızının iffetine dair dedikodu çıkaran böylece hem o, hem kızını hem de çok sevdiği Resulullah'ı, peygamberi, resulü ve khel, yakın arkadaşı Allah'ın erçisi sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağını kirleten kimselerin dedikodusuna karışanlardan bir tanesi de mistah. Adında bir sahabiydi. Hazreti Ebu Bekir'in akrabalık bağı dolayısıyla kendisine burs verdiği diyelim. Yani yardımda bulunduğu yer yer ona böyle düzenli olarak para yardımında bulunduğu bir kişiydi. O da o aralık bu muhabbete karıştı. Bu kötü muhabbete dilden dile Cenab-ı Hakk'ın اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ ve وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا Böyle dilden dile alıp, o dilden ötekine aktarıp kolay zannediyordunuz, basit zannediyordunuz. وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ Halbuki Allah'ın katında o kadar ağır, o kadar büyük bir kabahat ki bu. Diye Cenab-ı Hakk'ın ayetler indirerek Hazreti Aişe'nin böyle bir buhtandan, böyle bir iftiradan bütünüyle beri olduğunu haber verince... Hz. Ebubekir radıyallahu anh mistaha bir daha para vermeyeceğini söyledi. Cenab-ı Hak bir ayet daha indirdi, dedi ki وَلَا يَأْتَلِئُ لُلْفَضْلِ مِنْكُمْ مَسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى أُلِ وَالْمَسَاك۪ينَ İçinizden genişlik sahibi olanlar, yani zenginlik, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine zenginlik nasip ettikleri el çekmesinler, akrabalarına para vermekten, ''El çekmesinler.'' ''Vel yağfû vel yasfahû.'' ''Affetsinler.'' Olan geçmişte kaldı, üzerinden geçsinler, unutsunlar. ''Vel yağfû vel yasfahû.'' Affetsinler. Sonra dedi ki, ''Ela tuhibbûne en Allahu lekûm.'' Allah'ın sizi bağışlamasını siz sevmez misiniz? Siz hoşlanmaz mısınız, sevmez misiniz ki... Allah da sizi bağışlasın. Hazreti Ebu Bekir bunu duyunca eskisinden verdiğinden daha fazlasını vermeye yöneldi. Kim Rabbinin mağfiretini sevmez ki? dedi. Dolayısıyla mümin kulların nazarında sevginin Allah ile ilişkilendiği yerde artık hiç kimse kalmaz. Orası dorukta bir yerdedir. Kulun Allah ile olan sevgisi diğer sevgilerin hepsini geride bırakır. O bakımdan müminlerin mutlak bir sevgisinden söz ediyoruz. Mutlak sevgi ne demek? Dolaylı sevgiler ne demek? Veya doğrudan sevgi, dolaylı sevgi veya bağl sevgi, bir nedenden ötürü sevgi. Hani yaratılanı yaratandan ötürü sevmek gibi, bu Müminlerin Cenab-ı Hakk'ı mutlak olarak sevdikleri, diğer şeyleri de Allah Azze ve Celle'den ötürü sevdikleri bir yolculuk. Bu müminlerin hayatında olan sevginin tarifi böyle. Allah Azze ve Celle'yi mutlak olarak seviyorlar, Cenab-ı Hak olduğu için seviyorlar, kendi yaratıcıları olduğu için seviyorlar, her şeyin yaratıcısı ve kendilerindeki her türlü nimetin sahibi olarak seviyorlar. Allah Azze ve Celle'yi Allah Azze ve Celle olarak hiçbir şeyin sevgisi ile başka hiçbir şeyin sevgisi ile ilişkilendirmeden Cenab-ı Hakk'ın kendi yaratması, yaşatması zaten hepsi O'nun böylece seviyorlar. Bu mutlak bir sevgi. Diğer şeyleri de yedikleri yemeği, içtikleri suyu, sevdikleri Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bahşettiği mal, mülk, sevret, evladı, iyal bunları da Allah Azze ve Celle'nin vergisi olduğu için seviyorlar. Cenab-ı Hak bunu bize lütfetti, Cenab-ı Hak bize bunu verdi. Bu evladı Cenab-ı Hak bana lütfetti dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın lütfu olduğu için seviyorum. Bu malı Cenab-ı Hak bana verdi o yüzden... Bunu Allah Azze ve Celle'nin bana verdiği bir şey. Onu bana hatırlattığı için seviyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın gelmiş geçmiş en büyük mülke kavuşmuş kimse olarak Allah Azze ve Celle'nin kendisine bu lütfettiklerini nasıl sevdiğini Hazreti Süleyman Aleyhisselam dedi ki اِنِّي اَحْبَبُتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي Ben bu malı, bu mülkü, bu serveti... Rabbimin zikrinden ötürü sevdim. Yani Allah'ı hatırlatmasından ötürü sevdim. Çünkü yedikçe onu hatırlatıyor, içtikçe onu hatırlatıyor, tükettikçe onu hatırlatıyor. Nereden bu elime geçti diye hep her gördükçe bunu düşünüyor ve onun Cenab-ı Hakk'ın vergisi, onun lütfu olduğu için Allah'ı hatırlatmasından ötürü ben bunlara meftun oldum. Bu da bizim bağıl sevgimiz. Bu da dolaylı sevgimiz. Cenab-ı Hakk'ın sevgisine açılan başka şeylerin sevgisi. Bu da gayet normal. Müminlerin her şeyi Cenab-ı Hakk'ın var ettiği, yarattığı, yaşattığı tüm varlıkları Allah Azze ve Celle'nin yarattığı hususlar olarak gördükleri, sevdikleri bir süreç bu. Ama... Allah Azze ve Celle'den bağımsız, Cenab-ı Hak'tan ayrı bir mutlak sevgiyi bir yerlerde edindiğimiz zaman bu kez rakip bir sevgi edinmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak'tan gayrı bir şeyi sevgi olarak, sevgi bağıyla ile bağlanmış, müstakil, adeta bağımsızlığını ilan eden bir cumhuriyet gibi, özelliğini ilan eden bir eyalet gibi, kayıtsızlığını... Ona da müstakil bir sevgiyle bağlandığımızı iddia eder gibi artık karşı karşıya geldikleri zaman yenişebildikleri zıt birbirini aksi etkiyle yok etmeye çalıştıkları bir düzlem oluşuyor. Biri diğerine mutlak baskın değil artık. O zaman Allah Azze ve Celle... Kulda böyle bir şey uyandı mı Cenab-ı Hak o kulu sınamaya, sınav ile Allah'a duyduğu sevgi ile o diğer şeye duyduğu sevgi arasındaki tercihini ortaya çıkarmaya, çıkarmakla karşı karşıya getir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yüz yıla yakın bir zamandan sonra kavuştuğu evladına, erkek evladına olan muhabbeti, sevgisi ilerleyip ilerleyip öyle bir ana gelince Allah Azze ve Celle onu evladıyla sınadı. Benim sevgim mi ey İbrahim yoksa evladına duyduğun sevgi mi? Hangisi diğeri uğrunda vazgeçilebilirdir? Hangisinden feragat edilir? Diğerinden asla feragat edilmez. Bu Hz. İbrahim Aleyhisselam örneğinde... Boğazlayacak düzeyde bir cesareti, onda onu kaybedecek düzeyde bir girişimi gerektiren bir biçimde gelişti. Ama esasda olmasına Cenab-ı Hak müsaade etmedi. Dedi ki senin girişimin bunu göze alabildiğin tamam rüyayı gerçekleştirdin. Kad saddaktar rüya. Buna davrandı Allah Azze ve Celle müsaade etmedi. Dolayısıyla benzer şekilde kulun hayatında söz gelimi evladına duyduğu sevgi Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiyle rekabet edecek düzeyde yükselirse artık Allah'tan ötürü onun bahşettiği bir bebekken Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir yavruyken Allah'ına kurban diye seve dururken artık büyümüş Cenab-ı Hakk'a karşı Allah'ın istemediği bir talep ile gelebilecek bir varlığa dönüştüğünde... Bu kez onun üzerinden Cenab-ı Hakk'a şirk koşabilecek bir olgunluğa gelmiş bir sevgiden bahsediyoruz. Bu kez babasının kapısını çalıp, baba şöyle şöyle bir şey istiyorum diye Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı bir şeyi talep edebilir. Babası da onun gözlerinin içerisine bakarken şeytanın kendisine, Oğlunun bu isteğini şimdi dersen çok fena kırılır. Hayatında bir kere yaşadığı bir şey, tek seferlik olan bir şeyde ona hayır dersen müthiş kırarsın onu. Dolayısıyla sakın bunu aklından bile geçirme. Rabbini bir ara ayarlarsın, onu bir ara yola koyarsın ama şu anda bunun sözü, buna karşı duyduğun sevgiyi, Cenab-ı Hakk'a karşı duyduğun sevgiyi, bu seferlik alt etmek durumunda, bu sefer bu üste çıkmak zorunda. Bu kez Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın durumuna benzer bir robotik gel git yaşar insan. Acaba buna hayır mı desem yoksa Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bu şeyi yapmayı göze mi alsam? Bunun için paramı, bunun için iznimi, müsaade mi hatta varlığımı katsam? Cenab-ı Hakk'ın olamaz, olmamalı, yapmamalısın dediği bir şeyi yapıp yapmayı göze alsam diye insan tıpkı Hz. İbrahim Aleyhisselam'ınkine benzer. Allah'ın sevgisi mi yoksa kullara duyduğum sevgimi? Hani hiçbir şeyi Cenab-ı Hakk'ı sever gibi, Allah'ı sever gibi bile sevmeyecektim. Şimdi Allah'ın sevgini seni bastıracak kadar seviyorum. Şeytan işi bu noktaya getirebilmek için özellikle ortamını hazırlar. Bu hiçbir zaman bir kerecilik olan bir şey değildir. Buna bir kere evet dersin ikincisi gelir. İkinci oğlanda da gelir, üçüncü çocukta da gelir, arada da gelir. Artık etrafındakiler seni evladına duyduğu sevgisinin Rabbine bağlılığından daha üstün olduğu olarak tescil ederler. Bunu herkes bilir, kiramen kâtibin, melekler bilir, kaydeder ve hepsinden önemlisi Allah Azze ve Celle bilir. Cenab-ı Hak başkalarına duyduğunuz sevgiyi alttan alta onlara sıcak mesajlar göndermenizi bilebilirim. bilirim. To ilehim bil mawaddeti ve ana alemu bima akfeytum, ve ma Ben bunu gizliden de yapsanız, aşikar da yapsanız bilirim. Siz gizliden gizli ona, onlara muhabbetinizi yaşadınız. تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ Cenab-ı Hak kendisi uğruna gelince, kendisiyle yarışacak, kendisiyle zıtlaşacak bir düzeye çıkınca her türlü sevgiyi ve onun, o sevgilerin bizde oluşturduğu hatırı asla gözetmememizi emretti. Bu kulun şirke düştüğü bir noktadır. O yüzden Cenab-ı Hak bizim bir oğlumuz, yavrumuz olsun, bizim bir evladınız olsun diye bir çiftin duasını دَعَوَ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ لَا اِنْ صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ Ya Rabbi bize şöyle eli ayağı düzgün bir çocuk nasip et. Verirsen sana şükredenlerden olacağız diye yalvardılar yakardılar. Flem meatahu ma salihen Allah onlara böyle eli ayağı düzgün salih bir çocuk nasip edince, jâ'ala lehu şuraka fi meatahu. Allah azze ve kendilerine o ikisine verdiklerinden o ikisi o çocuk üzerinden Allah'a şirk koşmaya kalktılar. Fte'ala Allahu amma yurkun. Allah ne kadar yüce, onların o basit şey üzerinden şık koşmalarından ne kadar aşkındır. Hiç böyle bir basit bir şeyde Cenab-ı Hakk'a koşulur mu? Zat-ı her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın talepleri, istekleri, nasıl başkaca herhangi bir kulun talepleri, istekleriyle eşit görülebilir ve hatta onlar öncelenebilir. Bu yüzden Cenab-ı bu türden şeytani talepleri, istekleri Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı ise dedi ki onlara itaat ederseniz اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ şayet onlara itaat ederseniz اِنَّكُمْ müşrikun. O zaman siz şirk koşmuş olursunuz. Bizler birer ebeveyn olarak, bizler bir binanın sahibi olarak, bir fabrikanın sahibi olarak yahut bir şehirde yönetici veya bir e, ofiste idareci herhangi bir mekanda bir ağırlığımız varsa ve biz bir şey söyledikse o ortamda şöyle olsun diye bizim söylediğimize dikkat edilmemiş, işçiler bildiği gibi yapmış, elemanlar bildikleri gibi işlemişler. Baba rolündeyiz, çocuklar bizi dinlememişler aslında bildiklerini yapmışlar. Bunun ne kadar ağrımıza gittiğini bir düşünün. Dikkat edilmemişiz, ciddiye alınmamışız. Bize olan bağlılık, bize duyulan sevgi ve bu sevginin yol açması gereken saygı yeterince ortaya çıkmamış, başkaları gözetilmiş. Aileye gelin gelmiş, onun istekleri gözetilmiş, ailenin atası... İkinci plana atılmış. Ne kadar ağır ki bunlar insani düzeyde. Hepimiz insanız. Hiçbirimizin diğerine olan üstünlüğü Kulla Allah arasındaki kadar, bu kadar açık, bu kadar uzak, kadar karşılaştırılabilir olmayan bir biçimde farklı değil. Neticede o da insan, o da insan. En fazla bir insanı ötekini öncelemiş olursun. Ama Allah Azze ve Celle'nin sevgisinden vazgeçilip bir başkasına duyulan sevgiden ve bağlılıktan ötürü onun öncelenmesi korkunç bir şeydir. O yüzden Allah Azze ve Celle bunun anne babaya karşı olanla bile olsa benimle çatışıyorsa sakın ha onların hatırını gözetme, onların sözüne itaat etme. Çok çaba gösterseler, üzerine çok yüklenseler, ne olur etme gitme, bu sefer de Allah'ın dediği değil bizim dediğimiz olsun diye. Kendi sevgilerini, sana olan küçüklükten bu yana beslemelerini, yetiştirmelerini, büyütmelerini, sütlerini, her şeylerini, ekmeklerini hepsini dile getirip uğraşsalar... Bütün güçleriyle ve en cahedâke âlâ en tuşrike bîh mâ leke bihî ilmun felâ Cenab-ı Hak dedi ki sakın ha onlara itaat etme, hayır de. Dolayısıyla hayır demek. Allah Azze ve Celle bizi özellikle gençler özelinde konuşacak olursak özellikle sevdikleri üzerinden. Bir bakmışsın soruyor diyor ki beni taparcasına seviyor musun? Bunun manası şu, beni Allah gibi seviyor musun? Şayet bir gün Allah'ın dediğiyle benim dediğim karşı karşıya gelirse, benim dediğimi önceleyecek kadar seviyor musun? Tabii ki sana tapıyorum diyor. Şeytan muhabbeti öyle bir noktaya kadar getiriyor ki, beni mutlak olarak seviyorsun değil mi? Herhangi bir şeyden bağımsız, taş da olsaydım, odun da olsaydım, dağda kar olsaydım, Sobada kömür olsaydım, her ne olsaydım yine bana mutlak bir sevgiyle bağlanırdın. Hiçbir şey bana duyduğun bu sevgiyi gölgelemeye, engellemeye mani olmazdı öyle değil mi? Kesinlikle olmazdı. Canını verecek düzeyde, her şeyinden vazgeçecek, inancından vazgeçecek... Ben Hristiyanlığa geçsem benle beraber geçer misin? Hatta ve hatta dünyadaki gelgitler şöyle dursun, ben cehenneme gitsem, benle birlikte cehenneme gelir misin? Allah'ın gazabına, öfkesine, yol narın akibeti olan yere sırf benle olabilmek hatırına evet der misin diye şeytan altını besleye besleye besleye Sevgisine girdiği, ilişkisine, birlikteliğine ve cazibesine girdiği özellikle karşı cinsli olan münasebetinde sevgi üzerinden Cenab-ı Hakk'a rekabet etmeye kalkışıyor. Bu ifadeleriyle şeytan o sevgi alakasını, o sevgi ilişkisini bak seni gözden çıkaracak şekilde çıkaracak kadar sevmeye başladı. Beni sevdiğin için dindarlığından, geldiğin dindar toplumdan ve dini, dine dair görüşlerinden, hepsinden vazgeçebilir misin? Benim gibi seküler bir yaşama, seküler bir hayata yönelebilir misin? Kulun burada vereceği cevap, benim Allah'a karşı bağlılığım, beni yaratan kudrete duyduğum sevgi her şeyden daha şiddetlidir, hiçbir şey... Beni Allah'a duyduğum sevgiden çeldiremez, caydıramaz, sen değil senin gibi onlarcası, binlercesi, milyonlarcası bile olsa Cenab-ı Hakk'a duyduğum sevginin trilyonda biri ile bile dengelenemez, yenişemez, karşı karşıya gelemez, hatta mukayese bile edilemez. O benim her şeyimin yaratıcısı, sana duyduğum duyabildiğim sevginin de yaratıcısı. Belli ki bu sevgiyi sana karşı duymamı ve bununla tam da bununla beni sınamayı göze almış. Ben onun hatırına bu sevgiyi kaybetmeyi göz alırsam İbrahim'in evladını kaybetmesi gibi Allah Azze ve Celle bana bundan daha iyisini verecektir diyen... Ve Cenab-ı Hak'la olan sevgisine yönelen kul. İşte Hz. İbrahim Aleyhisselam için kurulan o sınavın bir benzerinden geçmekte. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا أَنْفَقْتُمْ min şeyin, فَهُوَ Siz neyden Allah için vazgeçerseniz Allah kesinlikle onun yerini doldurur. Kul bilecek ki ben Cenab-ı Hak için bir şeyden vazgeçersem Allah Azze ve Celle bana bundan daha iyisini nasip eder. Çünkü bu şu anda görünen ve sevgisine kapıldığım eş, sevgili, arkadaş, dost. Çünkü bazen çevreler, arkadaş çevreleri insanı dinden vazgeçmeye bize takılacaksan içeceksin diyor. Bizimle beraber yemeli içmelisin bize takılacaksan böyle bir hayatta olmalısın. Şu şu şu hayatı bizimle birlikte yaşayabilmelisin. Biz öyle yanımızda camiye, cemaate giden, vakti gelince abdest alan kimseler istemiyoruz diye insanlar kendi çevrelerini, özellikle arkadaşlıklarını seçerken de Cenab-ı Hakk'a karşı duydukları sevgiyle o arkadaşlıklar arasında kalıyor. Bunlar hayatta... Karşımıza tesadüfen çıkmış şeyler değil, hayatın kendi kurgusu bu. Hayat böyle düzenlenmiş, hayat bu esas üzerine yaratılmış... Cenab-ı Hak dedi ki ''İnne min ve evlâdikum a'dûvan lekum fahzerûhûm'' Sizin çocuklarınızdan da eşlerinizden de bunlar hayatta bunları bize yakınımızda dibimizde var eden Cenab-ı Hak. Sakın ha bunlardan düşmanlar çıkabilir karşınıza. Dikkat edin Allah Azze ve Celle dedi ki ''Sakın ha lâ tettehidû ve ikiwan kum avliyak in istehbul kufra ala iman sakın ha ne babalarınızı, ne kardeşlerinizi, hiç kimseyi dostlarınız çocuklarınız hiç kimseyi yakın sevgili ahbap dost edinmeyin. in istehbul kufra ala iman şayet onlar küfrü imana tercih ediyorlarsa Sakın ha onlara yakın bulunmayın, onlarla yakınlık kurmayın, onlarla dostluk bağı kurmayın. Bunlar bizim dibimizde anne babamız, kardeşlerimiz küfrü imana tercih ediyorlarsa, küfrü daha sevimli buluyorlarsa biz onları artık sevimli bulamıyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki böyle bir topluluk bulamazsın. La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yawmiddahir. Sen Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluk bulamazsın. Yuaduna man haddallaha ve rasula. Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden kimselerle sevgi ilişkisi kurmuşlar. Candan böyle dost olmuşlar. Mümkün değil. Bulamazsın. Yani yok demek istiyor Cenab-ı Eğer böyle Allah ve Resulü ile düşmanlık edenlerle candan dostluk içerisinde olan aynı zamanda da Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini söyleyenler varsa o zaman Allah doğru söylüyorsa onlar Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor olamazlar ya da o candan dostlukları candan bir dostluk değildir, başka bir şeydir. Görünürde bir münasebettir, bir ilişkidir. Biz yanlış değerlendiriyoruzdur, candan bir dostluk görüyoruzdur. Çünkü bu ikisi bir arada olamaz. Cenab-ı Hak böyle bulamazsın, böylesi olmaz diyor. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin mutlak sevgisiyle Cenab-ı Hakk'ın sevgisine karşı gelen ve onu bastıran başka bir şeyin sevgisi, müminin kalbinde olmaz. Cenab-ı Hak dedi ki مَا جَعَلَ min لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ Allah bir kimsenin karnı içerisinde iki tane kalp o yapmadı. Bir tane kalbi var. Hani iki tane olsaydı ile Allah'ı yekpare seviyor biz bütün ötekiyle de başkasını yekpare seviyor. Biz bütün dolayısıyla bir çakışma, çakışma olmuyor. Öyle bir şey yok. Tek bir kalp var. Ve o kalbi sevgi sarar. Cenab-ı Hak Hazreti Yusuf'a olan azizin kadınının sevgisini kalbinin o dış zarındaki sargı, o zarın böyle kalbi sardıkça sarması olarak tarif etti. اَسْتَيْذِ بِاللّٰهِ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ Şehirde kadınlar dediler ki, اِمْرَأَتُ Azizi, Aziz'in kadını تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ nefsi. Uşağının nefsinden murad almak istemiş. Onunla bir beraber olmak istemiş. قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا O onun kalbini sevgi bakımından sardıkça sarmış. Yani Hz. Yusuf'un sevgisi, Aziz'in kadınının bir rivayete göre adı Züleyha, kalbini sardıkça o dış zarını böyle, biz bugün bunu bilmiyoruz ama hissediyoruz. Bütün milletler olarak biliyoruz ki sevgiyi oralarda bir yerde yaşıyoruz. Bilim ben bilmiyorum böyle bir şey diyor. Bilim düne kadar da beyni yağ yığını zannediyordu o. Sonradan geliyor, öğrendikçe geliyor. Ama Allah Azze ve Celle yarattığı için baştan biliyor. اَلَا يَعَلَّمُ مَنْ halak, Yaratan bilmez mi? Dolayısıyla kalbimizin bu, kalbimizi saran bu sevgi duygumuz Allah Azze ve Celle'ye mutlak şekilde yaraşır. Eğer kul Cenab-ı Hakk'a duyarsa bu sevgiyi asıl o kalp o zaman huzura kavuşur. Cenab-ı Hak dedi ki, اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُ kulub. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur, huzura kavuşur. Bununla doyar, bununla kanar, mutmain olur ve Allah'ın sevgisi karşılık bulur. Yusuf suresinde Cenab-ı Hak bize Hz. Yakub'un sevgisinden bahsetti. Kardeşleri dediler ki, inna abana la fi babamız yanlış içerisinde çünkü o yusufu ve ahahu yusufu ve kardeşini daha çok seviyor wa <gülüyor> nahnu halbuki biz daha kalabalığız dolayısıyla babamız yusufu ve kardeş, iftalu Leyusuf ve aklı, ahabı ile abina minna, ve Yusuf ya kardeşi, babamıza bizden daha sevgili, Biz kalabalız. Halbuki, inna aben alaf ya dalalim mobil. Babamız büyük bir yanlış içerisinde. Bu kıskançlığa dönüşen sevgi kardeş katili edecekti. Yani sevginin Allah Azze ve Celle uğrunda doğru, ölçekli yerinde olanı hem yatayda kullar arasında barışa, esenliğe hizmet eder, hem de Allah Azze ve Celle'ye karşı mutlak olarak Cenab-ı Hakk'ı öncelediğinden dünya ve ahiret selametini getirir. Ama bunun ayarında, dozunda yanlışlıklar olursa, eksiklikler, dengesizlikler, sapmalar olursa, hem Allah Azze ve Celle'nin rızasını bir an gelir gazabına çevirebilir, hem de kullar arasında sıkıntıya yol açabilir. Dediler ki biz bunu çekemiyoruz. nahnu عُصْبًا Allah Hazreti Yakub Aleyhisselam'ı bununla iptila etti ve bunun neticesinde fitnelere uğrattı, büyük sıkıntılara uğrattı. Diğer taraftan kardeşleri de, kardeşlere duyulan sevgi üzerinden belli sınamalardan geçirdi. Diğer bir sevgi Yusuf kıssasında geçen, Aziz'in karısının Hz. Yusuf'a duyduğu, demin konuştuğumuz sevgi. Bu karşı cins özelindeki sevgi yine Aziz'in kadınına büyük, sınavla, büyük sınavlarla karşı karşıya getirdi. Hatta sadece onu değil, Hazreti Yusuf'u gören diğer kadınları da görünce parmaklarını kanatan Hz. Yusuf'a olan hayranlıklarından ellerindeki keskin bıçaklarla ne yaptıklarını unutan bir halde kaldılar. Bir diğer Yusuf kıssasında geçen sevgi Allah Azze ve Celle uğruna her türlü zorluğu göze alan karşı cinsin meylini bile, karşı cinsin çağrısını bile... Karşılıksız bırakacak, Rabbine duyduğu sevgiyi önceleyecek bir sevgi bu. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden dedi ki قَالَ رَبِّ Sijnu اَحَبُّ اِلَيَّ Mimma يَدْعُونَنِي اِلَيَّ Rabbim! Hapse düşmek, bu kadınların beni çağırdığı şeyi yapmaktan bana daha sevimli geliyor. Neden? Çünkü onlar Allah'ı öfkelendirir, Cenab-ı Hak'ın kızdığı şeyler. Yoksa Hazreti Yusuf'ta böyle bir meyil yok, Hazreti Yusuf'ta böyle bir ilgi yok değil. Cenab-ı Hak, Aziz'in kadını kendisine kapular ardınca, bütün kapıları kilitleyip, özelde yakaladığında, kendisine çağırdığında, vaqalat hey telak, haydi dediğinde, Cenab-ı Hak dedi ki, o alakat behi ve hemma kadın ona meyledi o da kadına meyletti. ama ne bu meylini bu potansiyelini harekete dönüşmeye engel oldu La enra burhan rabbih Rabbine karşı duyduğu Allah azze ve celle'ye karşı duyduğu o sevgi Cenab-ı Hakk'ı gözden çıkaramadı Allah azze ve celle'den vazgeçemedi bu bürhan, engel olduğu o mutlak, coşkun karşı cinse doğru akan çünkü Hz. Yusuf diyor ki eğer ya Rabbi ve illa tasarruf anni eğer onların bana yaptıkları kurların etkisini boşa çıkarmazsan az bu ileyhinne ben böyle su gibi akarım onlara doğru Dolayısıyla Hz. Yusuf'ta potansiyel tam manasıyla mevcut. Kendisini su gibi onlara akar asbu ilayhinne ve akum minel cahilin. Ve cahillerden olurum. Ne olur ya Rabbi dua ile sürekli Cenab-ı Hak'tan güç ve kuvvet talep ediyor. Onun sevgisini Allah'ın sevgisini o kadar güçlü yaşamaya çalışıyor ki karşı cinsin sevgisi ve arzusunu yenebilecek ve kararlılığını koruyabilecek düzeyde. O yüzden hapis seçeneği gündem olunca buna hevesle atladı. Dedi ki ya Rabbi hapis mi? Bana daha sevimli geliyor. İşte bu da Allah Azze ve Celle'ye duyulan sevginin kişiyi hürriyetinden bile vazgeçmeye. Hz. İbrahim'de bakarsak canından bile vazgeçmeye. Çünkü mancınıkları kurup, biz mi o sevdiğin, kendisine taptığını söylediğin Allah mı reddet diye üzerine gelince Allah Azze ve Celle'yi reddetmeyip canından vazgeçmeyi göze aldı. O bakımdan müminlerin Cenab-ı Hakk'a duydukları sevgi her şeyi tartar. Yani her şeyden feragat etmeyi göze alabilecek düzeydedir. O bakımdan Allah Azze ve Celle bize dedirtti ki... Kul deki in salati benim namazım da, ve nusuk ki kurbanlarım da, ve mehya ya da, ve memati ölümüm de hepsi Lillahi Rabbi'l Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Akuul kovli hada ve estağfurullah Alağzîm Ali, ve lakum ve lsaîrîl müminin. Rabbana la tu aĥiznâ